Herkese merhaba 95.0 açık radyoda diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bugün özel bir konuğumuz da var. Impact Up Ankara'dan Berivan Eliş hoş geldiniz sevgili Berivan. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, bir süredir Merhabalar hoş geldiniz. Bir süredir Stockholm çizdiği çerçeve üzerinden çok farklı paydaşlardan daha iyi bir gezegende ortak refahımızı sağlayacak çözümler üzerine e, konuşuyoruz. Sizin özellikle e, sosyal girişimcilik üzerine deneyimleriniz ve sürdürülebilir ekonomi modelleri üzerine deneyimleriniz çok kritik bizler için. Bugün de aslında temelimizi buradan kuralım dedik. Hali hazırda var olan ekonomik sistemimiz neden bizi bu noktaya getiriyor ve sosyal girişimcilik bunun için bir çözüm olabilir mi diye en büyük sorunu ben kucağınıza bırakayım bundan sonra birlikte devam edelim gerçekten çok büyük bir soru ama beni sosyal girişimcilik alanına çeken de tam olarak bu soruydu her zaman hani iş gelip ekonomik modele ekonomik sisteme dayanıyordu işte çıkarlar, Ortaklıklar hani tartışılırken, müşterekler tartıştırken her zaman ekonomik model e, aslında odadaki fil oluyordu e, ve de sosyal e, hani sıfatının ya da sosyal ön adının kendisi böyle bir işte sosyal çevresel, ekonomik, kültürel e, gibi yan yana sıralanan şeylerin arasında bir şeydir ya tek bir şeydir. Aslında bütün bunların aynı şey olduğunu e, anlatmanın, e, hani hepsinin aynı bütünlüğün parçası olduğunu anlatmanın e, yolları neler, nasıl e, sisteme kalıcı müdahaleler gerçekleştirilebilir, bunun için kendimizi ekonomik olarak nasıl güçlendirebiliriz gibi aslında soruların cevabı beni sosyal girişimcilik alanına getirdi. Sosyal girişimciliği böyle çok az anlatarak girmek istiyorum. Çünkü gene baştaki sosyal sıfatından dolayı girişimciliğin bir alt kümesi midir, bir girişimcilik çeşidi midir? sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Alt kümesi olarak görmüyorum ben açıkçası. Bu arada hani sadece benim görüşüm değil dünyada farklı ekoller var yavaş yavaş vücut bulmaya başladı, ayrışmaya başladı düşünceler ama üzerinde yoğun şekilde hani oydaştığımız diyeyim, anlaştığımız konulardan biri e, sosyal girişimcilikte sosyalin büyük, girişimciliğin küçük olan kısmı olduğu, girişimciliğin bir araç olduğu e, ve aslında toplumsal e, hani problemlere bazen yara bandı çözümler, bazen daha sistemik kalıcı, dönüştürücü çözümler bulmak için ekonomik modelin, ticari modelin kullanıldığı bir alan. Eskiden 3 temel kriterle konuşuyorduk. Eskiden dediğim bundan 3-4 yıl önce bu arada alan çok hızlı gelişiyor. Çok hızlı bir nasıl diyeyim, büyüme döneminin içerisinde. Ama büyüme, derinleşmeyi de içeren bir büyüme. Hani sadece yaygınlaşma anlamında değil, gerçekten daha çapraz böyle sorgulamalar, farklı komşu alanlarla ilişkileri tartma aşamasına da nihayet geliyoruz. Bundan üç yıl önce yaklaşık işte üç kriter üzerinden ayrıştırmaya çalışıyorduk. Bir tanesi sosyal ya da çevresel bir amacın, varlığıydı Hani amaç sosyal Geimin var olma amacı bir misyon bu biz sorunu çözmeye çalışıyor. Bir alana müdahalede bulunmak istiyor ve girişimciliği araç olarak kullanıyor. Dolayısıyla ikinci ayrıştırıcı özelliği bir ticari modeli var. Yani mutlaka işte e, pazarda bir değişim ilişkisi kuruyor. E, üçüncüsü ise elde ettiği geliri nasıl harcadığıydı. Elde ettiği geliri tabii ki kendi masraflarına, maliyetlerine harcadıktan sonra, maaşlarını ödedikten sonra, ham maddesini aldıktan sonra elinde kalan karı amacı için kullanması çok ayırt edici özelliklerinden biri sosyal girişimlerin. Yoksa etki girişimleri dediğimiz ya da etki odaklı girişimler dediğimiz girişimler de var. Onlar karı sahiplerinin ya da hissedarlarının kullanımı için dağıtıyorlar, kar dağıtımı yapıyorlar. Ama sosyal girişimlerde kar dağıtımı yok. Bu en önemli ayırt edici özelliklerden biri. Bu arada kar dağıtımının e, varlığı yokluğu meselesi hani çözümlenmiş bitmiş kapatılmış bir konu değil tartışılıyor. Kar dağıtımı olmaması ne demek? E, örneğin siz işte piyasanın Altında bir faiz oranıyla iyi bir yatırım bulursanız, yatırımcıya parasının karşılığını geri öderseniz bu kar dağıtımına girer mi girmez mi yoksa amaca yönelik kullanıma mı girer gibi alt tartışmalar var. Karın ne kadarını dağıtmak, ne kadarını dağıtmamak, çoğunluğunu dağıtıp dağıtmamak vesaire gibi tartışmalar da var. Farklı ülkeler bunlara yasayla farklı sınırlar çizmeye başladılar. Fransa yüzde Amacın için kullanmak zorundasın geri kalanını operasyonel için kullanabilirsin diyor. Bu arada kârı dağıtıp dağıtmamayla ilgili şunu da söylemekte fayda var. Çünkü insanlar buna hep ilkesel değersel olarak bakıyor ama operasyonel düzeyde sahada çalışırken işte vergi meseleleriyle uğraşırken günlük işleyiş sırasında bir girişime çok büyük esneklik gerekiyor. Hızlı hareket edebilmesi, hızlı karar verebilmesi ve yeteri kadar etkili olabilmesi için aslında ve o esnekliği buradaki miktarı hani elde ettiği fazla artı değeri diyeyim, geliri kullanarak yapıyor. Bu bazen kar dağıtımına benziyor ama kar dağıtımı olmuyor aslında niteliksel olarak. Böyle şeyleri de böyle alt tartışmaları da içerdiğini söylemeliyim. Şimdi bu üç tane ayır edici özellik sosyal girişimcilik için çok önemliydi. Ve hani zaten bu kar dağıtımı meselesinin kendisinin doğrudan bugünkü konuyla da çok yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi bir dördüncü başka özellikten de bahsediyoruz sosyal girişimcilik için. O da katılımcılık, beraber karar verebilme. Birazcık daha bu modeli bir ekonomik demokrasi modeli olarak kullanma. Yani kooperatiflerin aslında yıllardır sosyal ekonomi, dayanışma, ekonomi alanında yürüttüğü tartışmayı sosyal girişimcilik alanına da taşıma ve yönetişiminde ya da yönetim modellerinde demokratiklik. Son olarak şunu söyleyeyim, Avrupa Sosyal Ekonomi Aksiyon Planı'nda Avrupa Birliği sosyal girişimleri, dernekler, vakıflar ve onların iktisaydı işletmeleri, kooperatifler, sandıklar, işte halk şirketleriyle yan yana gruplandırdı ve aslında onları birer sosyal ekonomi aktörü olarak tanımladı. Bu da girişimcilikten ayıran, var olan, yani büyüme odaklı, kar odaklı ve kararların karı maksimize etmeye yönelik verildiği aslında ekonomik modelden sosyal girişimciliği fazlasıyla ayırt etmeye yönelik bir adımdı. Bizler de ekol olarak çok buraya yakınız. Bunun alternatif ve aslında bu iklim değişikliği meselesine de hani müdahale edebilecek olumlu bir araç olduğunu düşünüyoruz. E, bu bu meseleyi aslında şey bağlamında da konuşmamız gerekiyor. E, Stokholm'de bundan 50 yıl önce 1972'de e, Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı e, toplanmıştı. Bu konferansta e, sürdürülebilirlik kavramı e, ilk kez resmi belgelere girdi yani devletler arası kur, e, kuruluşların resmi belgelerine girdi. E, Şimdi ise e, sürdürülebilirlik günlük hayatın içinde işte bir girişimcinin bir şey habitatının, iş habitatının gündemi içinde yer alıyor ve buradan devam ediyor. Şeyin sosyal girişimciliğin sürdürülebilirliğe kattığı şey sadece iklim meselesi üzerinden de değil üstelik. Pek çok alanlarda katıyor. Biraz bunlar üzerine konuşalım mı? Yani sosyal alanda neler katar, Tabii. iklimde neler katar, işte çevresel faktörler açısından neler değiştirir? Tabii. Um... Sosyal girişimcilikte özellikle bu işte amaca yönelik hani e, karın kullanımı kısmının alt maddelerini düşününce sorunuzla çok e, örtüşüyor. E, örneğin sosyal girişimler e, bu British Council'ın e, Sahra Altı Afrikası'nda e, tam pandemiden hemen önce 2019'da yaptığı bir araştırmanın sonucuydu. E, şey çok merak ediyorlardı hakikaten istihdam yaratmaya yönelik bir müdahale olabilir mi? Özellikle gençlere yönelik. Ve sosyal girişimciliğin iş modellerine yakından baktıklarında örneğin WISE diye geçen Work Integration Social Enterprise bir çeşit istihdam entegrasyonu sosyal girişim modeli. Bu tip modellerin istihdam yaratmada özellikle de dezavantajlı gruplara istihdam yaratmada çok ıı, işe yarayan bir model olduğuna dair ıı, veriler elde ettiler. Bu dediğim gibi hep tartışılıyordu. Alan çok yeni olduğu için sosyal girişimlerin sayılarına, hani sektörel sınırlarına, hangi alanlarda ne yaptıklarına yönelik böyle izleme sistemleri yeni yeni kurulduğu için biz böyle veriye dayalı konuşamıyorduk açıkçası ama yeni yeni hele covid döneminde buna yönelik daha derinlemesine araştırmalar da yapıldı. Sosyal girişimciliğin, dezavantajlı kesimlerin istihdamı, özellikle coğrafya eşitsizlik, hani bölgesel eşitsizliklere müdahale, kent-kır dengesinin sağ, sağlanması, bu iki alan arasında hani daha eşitlikçi, adaletli ilişkilerin kurgulanması, özellikle de katılımcı demokratik yönetim sistemlerinin özel sektöre de nüfuz etmesi konusunda çokça katkısı olduğuna dair veriler artık elimizde var. Kabaca bunlar diyebilirim herhalde. Ha şunu da ekleyebilirim ee, yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, hani e, mavi ekonomi artık farklı farklı isimlerde kullanılıyor ama ya da sürdürülebilirliğin genel hani e, bileşenlerine baktığınızda işte küresel kalkınma amaçları vesaire gibi şeylere baktığınızda sosyal girişimler bunlarla zaten çok yakın şekilde ilişkilendiriyorlar kendilerini kimliklerini bunlar üzerine e, kurguluyorlar çünkü harekete geçmelerinin temel sebebi aslında hani bir kendin yap, hani şu anki haliyle çözüm çözümleri yetersiz görüp bir müdahale etme isteği yoksa hani bir iş fırsatı görüp oradan para kazanma isteği değil bir ihtiyaca yönelik bir çözüm geliştirme isteği olduğu için yeşil ekonomi alanında, döngüsel ekonomi alanında çok fazla sayıda sosyal girişim görüyoruz. Gelişmiş ekosistemlerde e, çok daha yüksek. Hani oralarda nasıl yeşil ekonomi de çok daha büyük ya da işte temiz ekonomi diyelim e, hareketleri çok daha güçlü. Gelişmiş ekosistemlerde daha fazla örneği var. Ama e, bizler gibi e, hani, e, ülkelerde de e, fazla sayıda... E, Bilgi aktivizm alanında çalışan, yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi alanında çalışan sosyal girişim görüyoruz. Doğrudan bunu konuda ediyoruz. Bağlantı sorunumuz mu var? Yok hayır gayet iyi devam ediyoruz şu anda. Belki sende bir gelip gitmiş olabilir ee, Tekrarlayalım bu arada. Diğer kem'i hala pandemi koşullarında e, uzaktan kaydediyoruz. O yüzden de olabilecek teknik aksaklıklar için şimdiden dinleyicilerimizden özür dileyelim. Berivan hazır bahsetmişken örneklerden gördüğün en ilham verici örneklerden bazılarını bize anlatabilir misin? Neden o tür bir müdahale yöntemi önemliydi ve niye bu kadar ilham verici buluyorsun sorularıyla birlikte? Evet. Um, sosyal girişimcilikte ilham verici bulduğum tabii çok fazla örnek var e, bu kadar iç, içinde olunca seçmek zorlaşıyor bunu e, baştan söylemeliyim o yüzden burada örnek olarak vermeyeceğim tüm sosyal girişimlerden baştan özür dilemeliyim e, beni çok etkileyen modellerden biri sosyal girişimcilikte bu pozitif ayrışma örneğine dayalı şeylerdi. Yani aslında toplulukların kendi kendine çözümünü bulduğu meseleleri meseleleri bir model haline getirip hani o topluluğun kendi içinden çıkan çözümü yaygınlaştıranlar. Örneğin bizim dezavantaj olarak gördüğümüz şeylerin aslında avantaj olduğunu ya da bugünün dünyasında farklı bir karşılığının olduğunu ve değişmesi gerekenin işte iş modelleri olması gerektiğini bizlere hatırlatan çokça örnek var. Bunlardan bir tanesi LifeEED isimli bir platforma dönüştü. Maternity as Masters nasıl diyeyim platformuydu. Bu böyle annelik iznine ayrılan e, kadınların hani iş dünyasından koptuğunu dolayısıyla geride kaldığını varsayan e, hani iki üç sene işte çalışmıyorsunuz. Tamamen uzaklaştığınız geri dönüşünüz daha zor olacak e, diye düşünen bir e, işte, e, ekoli sorguluyordu aslında ve şöyle e, diyordu. Annelik çokça multitasking gerektiren, aynı anda birçok şey düşünmeyi gerektiren, çokça kriz yönetimi öğreten ve bu konuda çok kötü olan insanların bile kendini gelişmek zorunda kaldığı, kendi kendine gelişmek zorunda kaldığı bir zaman. Dolayısıyla anneler döndüklerinde belki mesleki olarak bazı şeylerden, teknik şeylerden uzaklaşmış oluyorlar. Ama bolca yeni e, yetenek ve beceri elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla... Bu dönemde hani kadınlara başka türlü bir güçlendirme programı tasarlanmalı e, diyen bir platformdu. Şimdi örneğin bunu bütün dezavantajlı görünen kesimlere e, ayrıştırdıkları bir yola gitmiş durumdalar. Örneğin mülteci dediğiniz şey... İşte grup dezavantajlı grup bir ülkeye geldiğinde işte kendi networklerine sahip değil, dili konuşmuyor, büyük ölçüde böyle oluyor. Nasıl hareket edeceğini, insanların neye pozitif tepki vereceğini, neye negatif tepki vereceğini bilmiyor, ihtiyaçları bilmiyor, piyasayı tanımıyor, iş dünyasını tanımıyor, olanakları dolayısıyla yakalayamıyor, fark edemiyor diye düşünürsünüz. Ama bir yandan da şöyle düşünmeniz lazım diyor bu platform. Form. Bu insanlar tamamen interkültürel, yani kültürler arası, diyalog konusunda çeviri, bir çeşit kültürel çeviri konusunda çok yetenekli insanlar oluyorlar. Karşılaştırma yapabiliyorlar ki karşılaştırma perspektifi çok önemli bir analitik e, perspektif. E, kendilerinin farkında olmak zorunda kalıyorlar sürekli karşılaştırma yaptıkları için. Yani böyle özdüşünümsel, reflektif bir farkındalıkları oluyor ve bu iş hayatına çok farklı yansıyor. Bunun gibi aslında iş dünyasındaki insanların nasıl diyeyim negatif değerlendirdiği şeylerin nasıl pozitif değerlendirilebileceğine yönelik zihin değişikliği yaratmaya çalışan bir örneğin örnek var. Bu çok böyle sıradışı bir örnek olduğu için özellikle anlatmak istedim. Sıra dışı örnekler çok. Hani e, sıçanların e, şeylerde mayın temizlediği, tarlalarda mayın temizlediği ya da e, işte çok pahalı olan tüberküloz kitleri yerine tüberkülozu koklayarak tespit ettikleri sosyal girişim örnekleri de var. E, Aşokka'nın bize tanıttığı e, örnekler de var. E, Türkiye'den de belki bir e, örnekten e, bahsedebilirim. CUNE e, Farsça can demekmiş. June'un kurucularından duygu aynı zamanda Impact Hub'da da birlikteyiz. Birlikte kuruyoruz Impact Hub Ankara'yı. June, Türkiye'deki üretici toplulukları, örneğin kadın kooperatiflerini yani her kadın kooperatifi işte erişte salça mı e, üretecek, işte lif mi örecek diye hep konuşulur uzun zamandır. E, bunları satmak ne kadar zor, e, bu şekilde gelir elde etmeleri ne kadar zor. Kedevin de bu konuda çok değerli çalışmaları var. E, bu kadın kooperatiflerini tasarımı bir kapasite geliştirme aracı olarak nasıl e, kullanarak güçlendirebilirim? Onlara daha piyasa odaklı araştırmalarla, daha ihtiyaç odaklı araştırmalarla, tedarik zincirlerini, değer zincirlerini geliştirerek nasıl daha kolay entegrasyon sağlayabilirim? Özellikle de içeride kendi kendilerine fiyatlama, ücretlandırma vesaire gibi konuları adil şekilde çözmelerinde nasıl yardımcı olabilirim? Örneğin adil ticaret sertifikaları gibi sertifikalara ulaşmalarını sağlayarak uluslararası satış yapmalarını sağlayabilirim gibi bir kapasite geliştirme desteği sunuyor. Bir çeşit pazar köprüsü modeli. Bu tip sosyal girişimler de var. Bunları özellikle anlattım. Çünkü sosyal girişimler sadece ürün satan, Hani işte şeyler değiller, bir ürün ürettim ve satıyorum diyen e, girişimler değiller. Model, hizmet, bunların farklı kombinasyonlarını da hayata geçiriyorlar. Tam bu noktada aslında, ee, pardon ya bu, bu, bu sefer ya Burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi sosyal girişim diye hem verilen örnekler üzerinden bakınca hem de e, bu kavramın hayatımıza girdiği tarihsellik üzerinden bakınca gördüğümüz durum şu. Sandığımız diyelim daha doğrusu, onu size soracağım. Bu böyle çok az sayıda insanın e, girdiği ve işte üç kişiyle, beş kişiyle yaptığı küçük ekonomik birimler gibi hissediliyor. Aha. Ama gerçekte öyle değil. Yani devasa yapılardan da e, örnekler var. Biraz bunun üzerine konuşabilir miyiz? Yani bu böyle bir boş zaman faaliyeti falan gibi bir şey değil. Bu bayağı bildiğiniz ekonomik faaliyet. Bunun iyi anlaşılması gerekiyor. Evet. Çok güzel söylediniz. Aslında gayet net bir şekilde ifade etmiş oldunuz. Ben belki şöyle açabilirim bunu. Büyük sosyal girişim örnekleri var gerçekten. Hani işte İspanya'nın ünlü Mondragon'u, hani bir sosyal kooperatif olarak... Başlayıp şimdi böyle onlarca küçük şirket, kooperatif bir çeşit tandem yapı olarak hayatına devam eden büyük dev örnekler de var. Ama sosyal girişimler çok büyük oranda mikro ölçekte ya da küçük ölçekte kalmayı seçiyorlar. Bu büyüme karşıtı olduklarından değil, büyümek işin sosyal niteliğini, doğasını, hesap verebilirliğini çok farklı şekilde etkilediği için farklı büyüme modelleri kullanıyorlar. Örneğin normalde işte bin tane müşteriye yönelik bir işte hizmet ürettiğinizi düşünün. Yüz bin kişi sizden talepte bulunursa yüz binine yetmeye çalışmak için çok daha fazla sayıda insan işe alır, işte çok daha fazla sayıda ürün alır ve Duyursunuz. Sosyal girişimler bu büyüme yapmadan önce yani normal ekonomik büyüme modeli böyledir rol modeli. Sosyal girişimler ise bunu örneğin replikasyonla acaba sağlayabilir miyiz diye düşünüyorlar. Yani benim 20 kişiden 1000 kişiye çıkmam yerine acaba işte 50 tane 20 olsa, 50 tane 20 kişilik birim olsa farklı farklı çalışan ve bunlar kendi içinde dayanışarak e, bu e, işi çöseler olmaz mı diye düşünüyorlar çünkü 20'den 1000'e çıktığınızda kaybettiğiniz e, değerler hani iletişimden tutun e, uygulayabileceğiniz ideallere kadar e, her şey dönüşüyor ve değişiyor yani büyük büyümek bugünün böyle aslında ekonomik fetişizminin en büyük meselesi büyümek işte büyük çıkışlar yapmak işte Türkiye'de startuplar e, konusunda çokça övünülüyor. Unicornlar işte milyonlarca dolarlık satışlar yapmak vesaire. Ama bunun hani e, hissederler haricinde kime ne faydası var e, diye düşününce bir cevap bulamıyoruz açıkçası. Çünkü en iyi büyüme modelleri hep şöyle büyüme modelleri diye anlatılıyor. Aynı ekonomik rasyonalite içerisinde ne kadar az insan çalıştırırsanız her şey ne kadar... İşte e, mekanize ederseniz yani ne kadar az girdiyle ne kadar çok para kazanırsanız iyi olan budur. Bu çok karlıdır. Hani karlılık anlayışı buna dayandığı için e, sosyal girişimlerin bu tip büyümeyle zaten baştan meselesi olduğu için sosyal girişimciliğe e, girmeleri e, sonucu e, yaptıkları şey küçük kalmayı mikro kalmayı tercih etmek. Burada şunu da söylemeliyim. Sizin sorunuz biraz daha farklı bir yöndeydi. Hani sayısı az mı hayır sayısı az değil, sayısı çok fazla artıyor. Bu tam hani eminim bu programı dinleyen herkesin bildiği küçük balıkların birleşip büyük balık olarak yüzdüğü ve hani daha önce daha büyük balık olan balıktan daha büyük olduğu resim. Tam olarak o yani küçük ama birçok ve birbiriyle iletişim içinde dayanışma e, içinde çalışmayı tercih edenler çoğunlukta. Öbür türlüsüne inananlar da var bu tartışmalar kapanmış bitmiş değil ama e, çoğunluk e, bildiğimiz anlamda büyümeye bildiğimiz anlamda çıkışa milyon dolarlık satışlara e, işte sadece yatırım finansal yatırım amaçlı bir işin peşinde koşanlara çok eleştirel bakıyor diyebilirim zaman su gibi akıp geçiyor ve son bir dakikaya e, girdik e, O yüzden sanırım birkaç kez daha bu mesele üzerine e, konuşmamız gerekecek ama son bir söz varsa eğer e, berivan Özellikle de hani üçlü bir krizin karşısında olduğumuz e, doğal alanların tahrip edilmesi bir o çeşitliliğin yok oluşu ve iklim krizi diye hep birlikte gelen bu büyük krizin karşısında olduğumuz şu dönüm noktasında sosyal girişimlerin bize sunabileceği bir ufuk. Var mı? Üzerine son bir söz söylemek istersen sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler. Şunu söylemek isterim. Sosyal girişimcilik deyince tek hani uniform bir şeyden bahsetmiyoruz. Fragmante. Böyle bir spektrumun üstünde çok farklı örnekler var. Çok farklı iş modelleri var. Ve sivil toplumun da faydalanabileceği Türkiye'de. Girişimcilik dünyasının da kendini daha sürdürülebilir kılmak, daha etkili Sosyal, sosyal ve çevresel anlamda etkili kılmak için faydalanabileceği modeller var. E, ve sosyal girişimcilik alanı belki hani bundan önceki soruya da yanıt olarak e, tırnak içinde küçümsenecek bir alan değil. Ekonomiye katkısı çok büyük. E, sosyal politika Anlamında katkısı çok çok büyük ve e, çözüm potansiyeli hani davranışı farklı olan e, böyle yenilikçi öğeler içeren e, şekilde davrandığı için bir çeşit yeni nesil e, e, çözüm hani havuzundan faydalandığı için e, bence bütün sektörlerin dönüp bakması gereken ve yeni bir sektör olarak da yani gene sektör tırnak içinde, hani bundan çok emin konuşmuyorum, yükselmekte olan ciddi alınması gereken bir alan diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet, programın sonuna geldik. Rof kapanışı çok, da sana bırakayım. Çok teşekkürler Berivan'ın. Bugün Berivan Elis bizimle beraberdi. Sosyal girişim konuştuk. Diğer kandaydık Açık Radyo 95'te. Her salı 16.30'da burada oluyoruz bugünkü gibi. Ortam damla özler de bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz tekrar veri hanıma. Hoşça kalın diyoruz. Ben de teşekkür ederim.